Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda sürdürülebilirlik, doğa ve yenilikçilikle ilgili iki farklı belgeselden bahsedeceğim. Programa neşeli insanın içine ısılan bir belgeselle başlayayım. Belgeselin adı Ördek Akademisi, (Duck Akademi, belgesel 52 dakika ve Tayland yapımı. Ee, yönetmeni Suryon Jong-Lipun, 10 yaşından itibaren kişilerin izlemesi tavsiye ediliyor. Çizgi film tadında olan kareleri de var. 10 yaş olmasının sebebi daha çok idrak açısından. Ee, film Tay ve İngilizce izlenebiliyor. Ayrıca İngilizce alt yazısı da var. 2018 En İyi Asya Projesi ödülünü almış Dökümanın Asya Yakası diye bir proje var. Hızla büyüyen Güneydoğu Asya pazarını araştırıyor ve endüstri profesyonellerinin yerelden dünyaya hikayelerini paylaşmalarını sağlıyor. Ayrıca ortaklıklar kurmaları için yeni fırsatlar yaratıyor. İşte DAK Akademi bu proje kapsamında ödül almış. DAK Akademi Ördek Akademisi belgeselinde bir çiftlik var. Pirinç tarlası, binlerce ördek ve bir çiftçinin hedefi kimyasal içermeyen pirinç üretmek. Çiftçi ördekleri resmen pirinç koruyucusu olarak eğitmiş. Birlikte sürdürülebilir tarım arayışındalar. Eğlenceli, sevimli ve bilgilendirici bir film. Ee, yiyecekleri zararlı kimyasallardan korumak için birlikte çalışan bu çiftçi ve ördek ekibine bayılmamak elde değil. Çiftçi tarım ilaçları kullanmıyor. Çünkü tarım ilaçlarının çevreye verdiği zararların farkında. Diğer çiftçi arkadaşları etrafında tarım ilaçları pazarlamasına kanıp bolca tarım ilaçları kullanmışlar. Balıklar ve diğer birçok canlı zarar görmüş hatta ölmüş. İnsanlar çiftçinin deli olduğunu düşünüyorlar. Ee, niye derseniz, sani iyi bir şeyler yapana çözüm üretene ve kararlı olana hep de deli denir. Ee, bu çiftçi de deligillerden. Ee, ördeklerini düdükle eğitmiş, ee, düdükle komut vererek yönlendiriyor. E, düdük çalınca ördekler e, onlarca ördek yuvasından çıkıp kamyona doğru yöneliyor. E, Tabi ucunda kırmızı bayrak olan bir sırıkla da yönlendirme yapıyorlar. E, ördekler nereye gideceğini böylece biliyor. Evet. Kamyonla pirinç tarlasına geliyor ördekler. Kamyondan indiriliyorlar ve pirinç tarlasına dalı veriyorlar. Ee, ördekler pirinç tarlasında salyangoz e, yaprak biti ve diğer yaprak zararlarını yiyorlar. Ee, bir süre geçtikten sonra çiftçi düdüğünü çalıyor. Ördekler hemen başlarını kaldırıp daldıkları yeme işinden e, düdüğün sesinin geldiği yere bakıyorlar. Onu takip ediyorlar. Yine uçlarında kırmızı bayrak asılı sırıklarla e, yönlendiriliyorlar ve kamyona geri binip e, yuvalarına gidiyorlar. Çiftçi ördekleri ıslıkla, sözle ve sırıkla yönlendirirken nazik olmak gerektiğini çünkü duygularının incinebileceğini söylüyor. Hakikaten çok tatlı bir belgesel bulup izlemenizi internette tavsiye ederim. Adı DAK Akademi Ördek Akademisi. Programın başında ikinci bir belgeselden bahsetmiştim. Bu belgeselin de adı Life with Robots, Robotlarla Yaşam. Robotlar işyerleri ve üretim için yaratıldılar. En azından başta böyleydi. Şimdi insanların iletişim kurma biçiminde neredeyse devrim yaratıyorlar. Asyalı araştırmacılar, bilim insanları robotların yakında yaşlı demans hastaları, otistik çocuklar ve aileler arasında iletişim kurmak için aracı görevi göreceğine inanıyorlar. Hatta başlamışlar bile. Fakat robotları evimize almak... Tabi ne kadar mümkün, aile bağlarına zarar verir mi, aile fertlerinden biri haline gelir mi, aile fotoğrafına girer mi, ee, insanlarla temas kaybetmek gibi istenmeyen etkilere sahip olabilir mi? Ee, belgesel bu soruların cevaplarını bulmak için Asya'yı dolaşmış. Ee, belgeselde 3-4 farklı robotla Tanışıyoruz. Farklı hedefler için yaratılmışlar. Bilim insanları var, psikoloji ve psikiyatri disiplininden, antropolojiden, işte mühendislikten kişiler var. Onların da görüşleri alınıyor ve ailelerle deneyimler kaydediliyor. Asya bu konuda şaşırtıcı değil Japonya mesela medyan yaşı 47 ve ileri yaşlar için her geçen gün bir robot tasarlandığını adının mesela para olduğunu duyuyoruz sadece yaşlılar değil gençler için de robotlar tasarlanıyor mesela kafelerde sanal sevgililerle veya arkadaşlarla buluşan gençler var Robotlarla Yaşam uh, Life with Robots uh, belgeselinde uh, Shen Tianxi kültürel antropolog olarak bu belgesele bu araştırmaya dahil olmuş. Robotlar aile ilişkilerini ve iletişimimizi nasıl değiştirebilir? Bunu araştırıyor. Shen Tian Shi, Çinli bir aileden ancak Japonya'da doğup büyümüş. Geniş bir ailesi var, kocaman bir aile. Özellikle de göçmen bir ailede büyümenin kimlik üzerinde etkisinin büyük olduğunu düşünüyor. Birbirlerine destek oldukları da kesin. Belki bağları biraz daha kuvvetli. Robotların aile fotoğrafına girmesi onu en ilgilendiren konulardan. Çünkü bu beraberinde birçok değişikliği de getirebilir ilk e, gördüğümüz ilk tanıştığı robotun adı Nao, Nao iki ayağı üzerinde durabiliyor, ayak ve ellerini rahatça hareket ettirebiliyor, kullanıyor, insan mimiklerini yapabiliyor, Hong Kong'da otistik çocukların duygusal gelişiminde kullanılmaya başlanmış. The Chinese University of Hong Kong'da Psikolog Seo Wing-Chi e, Nao'yu derslerinde kullanıyor. E, Psikolog Seo Wing-Chi mimikler ve dil konusunda uzmanlaşmış. E, mimikler, hareketler dilin oluşmasını kolaylaştırıyor. E, otizmli çocukların duygusal ve sözel ifadelerine yardımcı e, olmak için e, daha çok Nao kullanılıyor. Nao sayesinde bazı ifadeleri, e, el hareketlerini ve jestleri e, kullanıyorlar. Bunların dil öğrenmesinde de yardımcı oluyor. E, mesela Hongadın'da bir çocuk var. Şu an 5 yaşında. E, göz kontağı kurmuyor. 2 yaşında otizm tanısı konmuş. Annesi anlatıyor. 3 yaşındayken kreşe gitmişler. Kreşte çok zor zaman geçirmişler. Diğer çocuklar ve yetişkinlerle hiçbir şekilde iletişim kurmamış. Anne oturup ağlamaya başlıyor. Tabii niye bu benim başıma geliyor diye. Dışarı çıktıklarında da zor zamanlar geçiriyorlar. Mesela restorana gittiklerinde menü de çok seçenek varsa hong panik oluyor seçemiyor ee, veya e, istediği renk otobüs veya tren değilse o otobüse veya trene binmiyor ee, çok seçenek olunca kafası karışıyor paniklemeye başlıyor. Hong'la dört hafta boyunca robotla iletişim süreci geçirmişler. Hong'un önüne iki robot konuyor. Bir tanesi mavi ışıklı, o doktor, diğeri hasta rolünde... E, hasta başardığında e, işte hareketlerle anlatmaya çalışıyor, su istediğini anlatmaya çalışıyor, selamlaşıyor, vedalaşıyor. E, robotla e, insanlarla kurduğundan daha rahat bir iletişim kuruyor çünkü e, hareketleri ve söyledikleri e, öngörülebilir, kurgulanabilir şeyler. Tabi bu uzun süreli Hongunlar ile yaşaması için kurgulanmış bir program değil, öğrenme süreci için tavsiye ediliyor. Ama uzun süreliğine robotla iletişim tercih edilmiyor. Her şeyde olduğu gibi burada da dozaj, zaman önemli. Robot Now ile Hong'un sosyal ve duygusal iletişimini geliştirmeyi hedefliyorlar. Beklentileri konusunda Hong'u hazırlıyor bu robot. Robotlardan tabii Hong'un arkadaşı veya eşi olması gibi bir beklenti yok. Çünkü robot zaten her adımda programlama gerektiriyor ve kurgulanıyor. Oysa insan matematik değil, çok daha akışkan ve adaptif. Robotların ne söyleyeceğini ve nasıl davranacağını önceden biliyoruz. Kurgulanmışlar çünkü. Annesinin beklentisi Hong'un değerini bulması, ayrımcılık ve şiddete maruz kalırsa buna karşı gelebilmesi, e, evde kendi başına vakit geçirmesinden çok e, tabi sosyal ortamlara karışmasını dışarı çıkmasını arzu ediyor e, ama başkalarıyla e, Hong'un arasında yanlış anlamalar olabiliyor çünkü insanlar nasıl davranacaklarını veya Hong'da ne olduğunu bilmiyorlar e, Hong'un derdini çok daha e, anlamıyor kimse e, Hong'da duygularını ifade etmede zorlanıyor daha tabii çok küçük ne kadar sosyal olacağını e, kestirmek güç. Bunu zaman gösterecek. E, yine de e, Nao'nun e, Hong'a olumlu bir e, iletişim katkısı olduğunu düşünüyorlar. E, başka bir robot daha var. E, onun adı Silbot. E, Silbot ise ileri yaştaki kişilere eşlik etmesi için programlanmış, geliştirilmiş. robot e, Seul'da. Seul Güney Kore'de. E, Güney Kore'de de aile bağları güçlü. E, o yüzden hani araştırma açısından da burası önemli. E, çünkü araştırmanın konularından bir tanesi robotların aile bağına e, etkisi. Bu robotun, Silbot'un başı tablet şeklinde, yüzünde insan ifadeleri var. İleri yaşlarda görülen demansı engellemek için, azaltmak için geliştirilmiş. Silbot, Guangzhou Institute Science and Technology'de robot mühendisi Kim Mung Sang tarafından geliştirilmiş. Kim munch robotların sosyal ortamda etkileşimiyle ilgileniyor. Duyguları anlaması ve duygu ifadesini geliştirmeye çalışıyor. Duruma uygun yüz ifadesini kullanması önemli robotların. insanların olduğu yeri tespit edip yüz tanımaları üzerinde çalışıyorlar. Robotların çocuklar, yaşlar ve aile fertleriyle iletişimi üzerine bu araştırmaya kültürel antropolog Shanting Shi'nin dahil olduğundan bahsetmiştim. Silbot'la tanışmak için Happy Minds kliniğine gidiyor. Asansörden inince orada onu Silbot robotu ve psikiyatrist Chae In -Yang karşılıyorlar bu klinikte brain fitness bölümü var beyin jimnastiği bölümü e, bu klinikte robotun yeteneklerini gösteriyorlar kendisine. E, Shentian Shi, e, antropolog, kültürel antropolog, robotla olan eğitimlere katılıyor. Robotun yaptığı şeyleri yapmaya veya hatırlamaya çalışıyor. E, robotun yaptıklarını yapamama endişesinden çok e, yapmaya çalışmak e, yaşları stimüle ediyor, moralleri de bozulmuyor. Yapamadıkları zaman e, beyin bir zorluk bir değişiklik istiyor sürekli e, bu eğitim kendimizi sürekli geliştirmeyi isteme motivasyonu üzerine kurulu o yüzden hani yaşlar yapamadıklarında e, moralleri de bozulmuyor en azından böyle bir gözlemleri var. Bu eğitim programlarına katılan gerçek katılımcılar bu robotun geliştirilmesine minnettarlar. Çok da eğlenceli olduğunu düşünüyorlar. Pek çok kişinin bu olanaktan yararlanmasını umuyorlar ve diliyorlar. E, i̇leri yaşta insanlar e, endüstriyi 4.0'ı yakalayamayacaklarını, e, toplumdan dışlanacaklarını ve yapay zekayı e, anlayamayacaklarını düşünüyorlar. Böyle bir endişeleri var. E, bu e, robotla karşılaşmak... E, ve onunla birlikte eğitim almak ise bu endişelerini gideriyor. E, hatta pek çok insandan daha çok şey bilmeye bile başlıyorlar e, yapay zeka hakkında. E, gençlerin kendileriyle uğraşamayacağını, zaten kendi hayat mücadeleleriyle meşgul olduklarını düşünüyorlar. E, o yüzden kendi başlarının e, çaresine bakmak e, zorunda ol, olduğuna da, olduklarına da inanıyorlar. Robotlarda bu konuda onlara destek oluyor. Nörolog Kim Geon-ha var, Silbotu kullanarak bilişsel öğrenmeyi araştırıyor. Demans konusunda uzmanlaşmış kendisi ve demansı önlemek için veya geriletmek için çalışmalar yürütüyor. Silbotla birlikte beyindeki değişimleri takip ediyor. Bu nerolog Kim Geon Ha 60-70 yaş arası 3 grupla bir test gerçekleştiriyor. Birinci grup robotla yani silbotla eğitilenler. İkincisi böyle bilmece, resim gibi geleneksel araçlar kullanılarak eğitilenler. Üçüncü grup ise kontrol grubu hiçbir eğitime tabi tutulmayanlar. 3 ayın sonunda bu 3 grubun serebral korteksleri inceleniyor. Ee, akıl, bilinç, dil, düşünce yeteneği, akıl yürütme ve hayal etme gibi tüm insani yetenekler serebral e, korteksten doğduğu için buradaki değişikliklere bakılıyor, rengine bakılıyor, e, kalınlığına, inceliğine bakılıyor. Serebral e, korteks hiç eğitim almayan grupta Koyu ıı, mavi bir renkte ve 56 mikrometre incelme kaydedilmiş. Ee, ne kadar mavi ise o kadar daha çok inceliyor. Sarıya doğru gittikçe renk maviden sarıya doğru gittikçe incelme azalıyor. Ee, geleneksel eğitim alanlarda sarı bölgeler e, hiç eğitim almayanlara göre daha fazla. Hiç eğitim almayanlarda maviler çoğunluktaydı. Sarılar azdı ee, ve bu geleneksel eğitim alanların korteksinde daha az incelme kaydedilmiş. Ee, gelelim e, robot silbotla eğitim alanlara. Robot silbotla eğitim alanlardaysa sarı bölgeler daha fazla e, ve sadece 8 mikrometre incelme kaydedilmiş. E, böyle bir araştırma ilk defa yapılıyor ve değerli bir araştırma. Robotla eğitim görenlerin daha yaratıcı ve yenilikçi oldukları ölçümlenmiş. Robot bir grupta yüksek motivasyon yaratmış anlaşılan. Bu araştırmayı bir başlangıç olarak görüyorlar ve araştırmalara devam etmeyi planlıyorlar açıkçası. Ee, Güney Kore de Japonya gibi hızla yaşlanan ve median yaşın yüksek olduğu bir ülke. Aile bağları da e, güçlü, kuvvetli. E, robotlar bu kadar süper yaşlı bir toplulukta nasıl fayda sağlayabilir? Buna oradaki doktor şöyle cevap veriyor. E, i̇ki çocukları var ve evlenip gitmişler. Ee, kocasıyla baş başa yaşıyorlar. Ee, i̇ki eşten biri öldükten sonra diğer eşe ne olacak peki? Ee, robotlar olduğu sürece içi rahat. Ee, çünkü kendilerini robotlara teslim edebiliyorlar. Ee, robotlar daha fazla geliştirildiği sürece iyi bir eş ve arkadaş e, olabilir diye düşünüyor öte yandan gençler çok yoğun çalışıyorlar zaten kendi hayat zorlukları var yaşlılara bakacak durumda değiller yaşlar kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar Bir de yaşlar niye çocuklarına bağımlı kalsınlar ki yaşlar Ailem diyebilecekleri topluluklar oluşturabiliyorlar artık sosyal medyada. Ayrıca ailenin de hepsi fonksiyonel değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Aile üyeleri de birbirlerine zarar verebiliyor. Ama robotun fişini çekince e, hiçbir şey yapamıyor, zarar vermiyor. E, bir müzik arası verelim. Sonra konuya devam edelim. E, La Chica'dan e, Be Able'ı dinleyeceğiz. That's what I came to say. U puede empezar a ser uno cuando se levanta a ser uno puede Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Laçika'dan Beable adlı parçayı dinledik. Ben Nurhan Killer, 94.9 Açık Radyo'da Biophilia programındayız. Robotlarla yaşam araştırması ve belgeselinden bahsediyordum. Belgesel Tokyo ve Tayvan ortak araştırmasına dayanıyor. NHK 2019 imzalı, yönetmeni Hiroşi Nakayama. Japonya ve Kore'de robot insan ilişkisi inceleniyor. Robotların aile bireylerinden biri haline gelmesinin olası etkilerini bilim insanları, psikolog, psikiyatrist, eğitimciler, mühendisler ve ailelerle değerlendiriyorlar. Bilimsel araştırmalar da var işin içinde. Nao ve Silbot isimli robotlardan bahsettim. Şimdi telenoitten bahsedeyim. E, telenoidle e, etrafındakilerle iletişimini kesen yaşlılarla e, yeniden iletişim kurulması ve depresyonlarının azaltılması hedefleniyor. Ailesiyle iletişimi ve konuşmayı kesen pek çok yaşlı kişi telenoidi görünce yeniden iletişim kurmaya ve konuşmaya başlıyor. Belgeselde gördüğüm kadarıyla telenoidi gören pek çok yaşlı onu biraz daha ihtiyaç sahibi gibi algılıyor bebek gibi algılıyor ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye başlıyorlar belki de istedikleri şey kendilerini tekrar yeterli gerekli görmek birileriyle ilgilenip ihtiyaçlarını karşılamak da olabilir telenoidle yüzü gülen ve tekrar konuşmaya başlayan yaşlılar var. Ee, Japonya ve Tayvan ortak bir araştırmayla e, telenoidin demans üzerine etkisini araştırmışlar. Hide Nabeu, e, Sumiyoka telenoidin geliştirilmesini sağlamış. Demans uzmanı Chen Lien bu araştırmada yer almış. Robotu ilk gördüğünde biraz şok olmuş ve yaşların bunu kabul edip etmeyeceği konusunda endişe duymuş. Çünkü cinsiyetsiz, kulaksız, nötr bir yüz ifadesi olan elleri ve bacakları olmayan bir robot bu. Doktor demans hastalarının duygusal olarak kırılgan olduklarını çünkü kendilerini ifade edemediklerini söyledikleri ve davranışları anlaşılmadığı için öfkeli olduklarını ailelerin ise tükenmiş durumda olduğunu belirtiyor. Demans hastalığı olanlarla ailelerin telenoid aracılığıyla iletişim kurmaları sağlanıyor ve ilk etaptaki sonuçlar telenoit aracılığıyla iletişimin daha uzun olduğu yönünde hiç gülmeyen demans hastalarının yüzü gülüyor. Robotla konuşmak, bir başka bireyle konuşmanın stresini azaltıyor. Bu araştırmanın sonuçlarına göre robotlar uyum yaratıp stresi azaltıp iletişimin artmasını sağlıyorlar. Suhunji Mitsuyoshi, bir matematik mühendisi, aynı zamanda kareteci. O da başka bir robot geliştirmiş, adı Pepper. Robot kendisiyle nasıl konuşulduğu ve davranıldığına göre e, duygularını ekranda renkle ifade edebiliyor. Çok kızarsa hatta arkasını dönüp gidebiliyor. E, ailelere ve insanlara kaba olmamayı hatırlatan bir robot. E, duyuları gelişmiş, duyguları gelişmiş. E, ayrımcılık yapmıyor, farklılıkları kabul ediyor. Yani kimin yaptığına ve geliştirdiğine bağlı olarak sadece duyularla değil, duygularla değil, etik ve felsefeyle de ilgili bir konu bu. Evet bir programın da sonuna gelmişiz. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit'te Açık Radyo Prodüksiyon ekibine de teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.